Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF'in Blue Panda kendisi daha iyi korunan bir Akdeniz fikrinden hareketle çıktığı yolda Türkiye ziyareti çerçevesindeki İstanbul etkinliklerini tamamladı, İzmir'e yelken açtı. Blue Panda, İstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Halka Yönelik Etkinlikler düzenledi. Hashtag plastiksiz denizler için imza topladı. Blue Panda yelkenlisinin büyük ada ziyareti çerçevesinde WWF Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Adalar Belediyesi işbirliğiyle İstanbul'un adaları sıfır atık uygulama bölgesi projesi için protokol imzalandı. Projeyle adaların atık yönetiminin iyileştirilmesi, plastik kirliliğinin yok edilmesi ve sağlıklı bir deniz ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor. Yelkenli ayrıca İstanbul'un adalarının denizel zenginlikleri konusunda farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Neandros adası çevresinin acilen deniz koruma alanı ilan edilmesi de talep edildi. Blue Panda'nın İstanbul ziyareti boyunca plastik kirliliğine karşı etkinlikler düzenlendi. Atık yoğun bir sektör olan Yeme içme sektörü de Blue Panda'nın İstanbul gündemindeydi. WWF Türkiye ve Turizm Restoran Yatırımcıları Gastronomi İşletmeleri Derneği Blue Panda'da restoranlara yönelik bir atık azaltma girişimine başlattı. Yelkenli İstanbul'da bulunduğu sürece Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda Yunus gözlemleri de yaptı. Blue Panda İstanbul etkinliklerinin son gününde plastiksiz denizler için İstanbul Boğazı'na yelken açtı. Blue Panda yelkenlisi 4 Ekim Cuma günü İzmir'e ulaşıyor. Plastiksiz denizler için destek toplayacak olan tekne saat 9'da 3 arasında pasaport Rıhtımında ziyarete açık olacak. Yelkenli İzmir'in ardından bu sefer de Kaş'a yelken açacak ve 11 Ekim'de de Kaşlılar'da buluşacak. Utah ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Kuzey Doğa Derneği Başkanı, Doçent Doktor Çağan Şekercioğlu. Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada dernek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte Doğu Anadolu Bölgesi yırtıcı memelilerinin araştırılması ve korunması projesi kapsamında önemli bir keşfe imza attıklarını söyledi. Şekercioğlu şöyle konuştu. Bölgede 2016 yılından beri foto kapanlarımız 100 bin kareden fazla fotoğraf çekti. Sarıkamış ormanlarında farklı memeli türlerini bu sayede tespit ettik. Bu türler arasında geçen kış alanda bıraktığımız foto ve video kapanlarından birinde Türkiye'de daha önce hiç kaydedilmemiş bir uzak doğu türü olan rakun köpeğinin videosunu kaydettik dedi. Kürkü için yetiştirilen bu türün istilası pek de iyi haber olmayabilir. Araştırmalar sürüyor. Kuzey Doğa Derneği'nden Bir haberde bu sefer Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir boz ayının demir üzerinde ölü bulunması. Bilim koordinatörü Emrah Çoban Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ormanlık alan yakınında bulunan ve boz ayılara hazır bir besin kaynağı sunan çöplüğün yaban hayvanları için tehdit oluşturduğunu söyledi. Çoban yaban hayvanlara zarar vermemek için bu çöplüğün rehabilite edilmesi ve kademeli olarak kapatılması gerekiyor. Dernek olarak ilgili kurumları bu konuda bilgilendirdik. Buradan özellikle bu hattan geçen tren makinistlerimizden bir ricamız var. Çöplüğün çevresinde ve içerisinden geçerken çok yavaş ve dikkatli olalım. Siren çalarak ayıların hattan uzaklaşmalarını sağlayalım dedi. BBC Türkçe'nin haberinde Amory sahanlığından dev bir buzul koptu. Antarktika'nın en büyük üçüncü buzul sahanlığı olan Amory kıtanın doğusunda bulunuyor. Scripps Okyanus Enstitüsü'nden okyanus bilimci Helen Fricker bu olayın küresel ısınma ile bağlantılı olmadığını söyledi. Antarktika'nın geleceği hakkında elbette çok endişeli olmalıyız ancak bu olay nedeniyle paniğe kapılmaya gerek yok. Buzulların okyanustaki dengelerini sağlamak adına periyodik olarak kapuşlar yaşandığı vakiye. Frecker son kopuşun kısa sürede tetiklenen bir gelişme değil 10 yıllardır devam eden bir sürecin sonucu olduğunu ifade etti. Deha'nın haberine göre Cumhuriyet Mahallesi Genceli sahili üzerinde evi bulunanlar 25 Eylül'de denizden ağır bir koku almaya başladı. Mahalle sakinleri dayanılmaz olduğu belirtilen kokunun kaynağının araştırılması için belediyelere sahil güvenliği ekibine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Yapılan incelemenin ardından kirliliğin gemilerden değil bölgedeki sanayi tesisinin atık havuzunun ani ve aşırı yoğunlukta yağan yağışın etkisiyle taşması sonucu meydana geldiği ve denize petrol sızdığı belirlendi. Bunun üzerine CHP İlçe Örgütü, Foça Belediye Başkanlığı, Foça Kent Konseyi ve çevreciler adliyeye gitti. Sorumluların bulunması ve suç için suç duyurusunda bulundu. Çevre Eşilecilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise yüklenici firma aracılığıyla bölgede temizlik yaptı. Kirliliğin temizlenmesi için 100 kişi çalıştı. Sahilde bulaşan atıklar toplandı. Çevre Şehircilik İl müdürlüğünce kirliliğe neden olan firma hakkında da 144 bin liralık para cezası kesildi. Gencelilli Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Mol çevre kirliliğinin üzüntü verdiğini belirtti. Sahillerimize bir yıl arayla ikinci kez yaşanan bu felaket bölge halkımızı üzdü. Sanayileşmenin göbeğindeyiz gencelilliği. Artık gözden çıkarıldı diye düşünüyoruz. Temiz havası ve sakinliği ile tercih edilen bölgemiz büyük bir tehdit altında çevre kirliliği konusunda daha hassas davranılmasını istiyoruz. Yapılan temizlik çalışmalarıyla umuyoruz ki denizimiz en kısa sürede eski haline döner. Burada yaşayan insanlar olarak önleyici tedbirler alınmasını ve yetkililerin gerekli önlemlerini almasını istiyoruz demiş Fatih Mol Gencel'de Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı.